ARIN JONAS <coughs> <coughs> Arkadaşlar selamün hayırlı akşamlar diliyorum. Sizin sınıfta 8. ünitede kalmıştık. C şubesinde 8. ünitede kaldık. İblis, silah, hayatı, eserleri ve genel anlamda felsefe anlayışı arkadaşlar bu akşamki konumuz. Bundan sonraki dersleri inşallah 2 saat yapacağız yani 90-100 dakika yapacağız arkadaşlar. 11'e 20 kadar... 20 veya çeyrek kala gibi bitirebiliriz. Evet, şimdi arkadaşlar i̇bn Sina'nın hayat e, öyküsü, ondan sonra e, eserleri ve genel anlamda ilimler ve felsefe anlayışı, ilimler taslifi ve felsefe anlayışı üzerine duracağız. E, arkadaşlar, i̇bn Sina İslam felsefesi ve bilim tarihinin e, en önemli e, şahsiyetlerinden, e, figürlerinden bir tanesidir. Hatta hem çok e, klasik dönemdeki tarihçi ve bilimler e, tarihçisi Olemann'un yapmış olduğu e, değerlendirmede hem de modern dönemdeki e, İbn Sina uzmanlarının İslam düşüncesi uzmanlarının araştırmacılarının çoğunun kabul ettiği bir görüş İbn Sina e, İslam düşünce tarihinin bilim tarihinin elçevi tarihinin önemli figürüdür hatta tek başına bir de bunu söylemek mümkün. Ee, Tabi İbn-i Sina tek başına i̇bn Sina olmuyor. Öncesindeki düşünce gerineğinden doğan bir e, filozof. Öncesinde tercümeler döneminden bahsettik. Daha geriye gittiğimizde bir din olarak İslam'ın e, böyle entelektüel e, bir e, yapıyı oluşturacak zemini e, kurduğunu, bir din olarak kurduğunu ve bu din Dini hayatın, dini düşüncenin, e, dini kaynakların sonrasında e, diğer medeniyetlerle iletişime geçilmesi onlardan felsefe ve bilim anlayışlarının İslam dünyasına e, aktarılması ama bu aktarımı yaparken de Müslümanların kendi renklerini e, bu felsefe ve bilim anlayışına e, vermesi neticesinde Kindi gibi, Farabi gibi isimler ortaya çıkıyor ve daha sonra onların açtığı koridorda yolda ilerleyen daha büyük bir düşünür bir filozof olarak biz i̇bn Sina'yı görüyoruz. Bu bahsettiğim duruma ikindi bilginin kümülatif olması kümülatif özelliğinden bahsederek değinmişti. Yani bilgi tek bir kuşağın, tek bir ferdin tümüyle ihata edeceği bir şey değildir. Küme küme adım adım bir sonraki kuşak bunları işler. Ve bu anlamda İblisina arkadaşlar öncesindeki birikimi oldukça iyi sentez yapan ve kendi sistem düşüncesini oluşturan bir filozof. Yani bu özelliğiyle İblisina, İblisina oluyor. Sadece öncesinde gelen aktarım mirası tek başına bir yere gidip aktarmıyor. Ona kendi sistem fikri içerisinde bir yer ve bu şekilde ele alıyor. E, o, ve sonrasında da tabi bu i̇bn e, etkisine baktığımız zaman da i̇bn Sina'nın bu e, zirvede olması durumu e, ortaya çıkıyor. Yani sonrasındaki e, farklı farklı ilim dallarından, farklı farklı düşünce geleneklerinden e, birçok yolun i̇bn Sina'ya çıktığını e, görüyoruz. Dolayısıyla i̇bn Sina'nın bu e, merkezi figür olma özelliği ilim ve felsefedeki bu e, durumu e, hem kendisinden sonraki yüzyıllar boyunca hem de modern hem de e, diğer medeniyetleri de araştırdığımızda o kayseri olarak e, baktığımızda bugün de söylediğimiz bir şey geçmiş dönemde söylenmiş bir durum. Evet. Tabi i̇bn Sina ile ilgili olarak e, şöyle bir avantaja daha sahibiz biz. E, diğer İslam alimleri ve filozoflarından farklı olarak şöyle bir avantaja daha sahibiz. İbn Sina kendi hayat hikayesini yazan bir filozof, yazan bir düşünür, bu anlamda modern bir etüdüel portresi de bize veriyor İslam tarihinde bu anlamda hayatının birçok aşamasını ayrıntılı olarak bulabileceğimiz alim düşünür tipi modern dönemi saymazsak çok da fazla değildir. Tabii daha sadece İbn Sina diyemeyiz, başkaları da var ama. Bunlar içerisinde İbn Sina ayrı bir yerde duruyor, kendi hayat hikayesini yazıyor belli bir tarihe kadar, o belli bir tarihten sonrasında öğrencisine yazdırıyor. Bu durum ki yaklaşık 20-25 sayfa, 30 sayfa yakın bir metin bir bu Arapçası oldukça ayrıntılı bir metin sayılır İbn Sina'nın doğum Doğumundan başlıyor. Annesi doğrusunu tanıtıyor. Nerede doğduğunu sonra Nerede yaşadıklarını ailesinin Buradan başlıyor. Daha sonraki Yaşlarında Ne yaptığını, hangi ilimleri Öğrendiğini, ne de kimlerden Okuduğunu, hangi eserleri okuduğunu Sonra Kendi bir entelektüel biyografisini Yani ne zaman belli ilim çevrelerine girip Belli kaynakları ürettiğini, yani hangi tarih hangi eseri yazdığını aynı şekilde siyasi bağlantılarını, irtibatlarını da ayrıntılı bir şekilde hem kendisi hem de belli bir tariften sonra bir öğrencisi yazıyor. Bu anlamda i̇bn Sina ile ilgili olarak elimizde ayrıntılı bir arkadaşlar biyografi bulunmaktadır. i̇bn Sina'nın biyografisine hem biyografi hem de otobiyografi deniliyor. otobiyografik kişinin kendi hayat hikayesini yazması hem de biyografi deniliyor bu devamlı öğrencisinin getirmesi amacıyla. şimdi bu biyografi elimizde arkadaşlar ve bu biyografinin iki versiyonu var bu iki versiyon şöyle kendisi ve öğrencisinin yazdığı versiyon var bir de buna daha sonra bazı tarihçilerin eklediği belli aralara eklediği bazı cümleler ve şeyler var bölümler var bu anlamda İbn Sina uzmanları modern dönemde bu biyografi özel olarak İbn Sina uzmanlarının ele aldığı bir konu. Onlar bu ayrımı da yapıyorlar. Biz burada ziyade İbn Sina kendisi öğrencisinin şey yaptığı, yazdığı, aktardığı biyografi üzerinden yani otobiyografi üzerinden gideceğiz arkadaşlar. Burada gördüğümüz gibi İbn Sina Evet arkadaşlar. E, babasının da e, şeyini belirtiyor. Ona baktım. E, Afganistan'ın bel eee şehrinden e, göç etmiş e, ve Buhara e, doğuya gitisine. Buhara yakınlarındaki ee, Harmeysen adlı bölgenin e, valisi yani itibarlı prestijli bir e, ailede dünyaya geliyor. Annesinin de ismini e, söylüyor bu şeyde e, biyografide hangi tarihte doğduğunu falan söylüyor. Daha sonra e, doğumdan sonraki yıllara işaret ediyor ve e, yetiştiği aile, babasının irtibatta olduğu kimselerden bahsediyor. Özellikle burada dönemin batın İsmaili anlayışının e, İstanbul Yasin'in birçok yerinde e, etkili olduğu bir e, dönem ve İbn-i da babası bu e, kimselerle irtimat halinde. Onu da e, özellikle söylemesi ilginç, e, dikkat çekici bir şey. E, daha sonra İbn-i e, küçük yaşta bu babasının e, irtimat halinde olduğu bu kimseler dönemin felsefe ve bilim anlayışında e, e, uzak yerlere götüren ve halk seviyesinde en azından artışlayacak kadar bunları aktaran kimseler bu vesileyle bazı felsefi ilimler ile ilgili tartışmalara erken yaşta tanık olduğunu görüyoruz. Daha sonra arkadaşlar İblis Sina babasının kendisine bir eğitim hayatı çizdiğini anlatıyor ve küçük yaştan itibaren dönemin bütün harcılarını gördüğümüz sıralamaya riayet ederek e, dini ilimler bir Kur'an-ı öğrenilmesi e, hatta ezberlediğini de söylüyor kendisi Kur'an hafızlığı yani ve ondan sonra diğer e, dil ilimleri ve diğer dini ilimler e, İbn-i öğrendiği sırasıyla yani ilimler e, daha sonraki dönemler arkadaşlar i̇bn Sina bu e, ilk öğrenemden sonra diyelim daha akademik ve entelektüel e, Eğitime yönelmesinin özellikle hocası Natili'den bahsediyor. Onun önemli bir payı olduğunu söylüyor. Bu ikinci aşamada Natili'den bazı metinleri okuduğunu söylüyor. Özellikle felsefi ilimlerin giriş dalı olan mantık okuduğunu biz bu rivayetten, bu metinden anlıyoruz. Fakat i̇bn Sina... Biyografi söylediğine göre e, belli bir zamandan sonra artık e, hocasından istifade edemez oluyor. Çünkü e, artık kendi e, zekası ve kendi soruları e, ne hocası taşıyamıyor bir anlamda bunu kastediyor ve artık belli metinleri kendisi e, okumaya başlayacak. Ama bu arada tabi e, hocasından mantık dışında e, geometri alanında... Kök Elementler adlı eserini ve e, Astronomide de e, Batlamyus'un El Majestisi'ni e, okuyor ve e, bunları daha sonra e, kendisi belli aşamaya getirecek. E, daha sonra hocasıyla Aizlio İbn Sina ve arkadaşlar e, i̇bn Sina diğer felsefi ilimlere yöneliyor. Bunlar nedir? Fizik, metafizik ve e, felsefi ilminin diğer alt dalları i̇bn bu çalışmaların neticesinde arkadaşlar tıp alanına yönelmiş oluyor ve tıpta belli bir şeye geliyor. Çok erken bir yaşta belli bir aşamaya geliyor. Bu belli aşamaya gelmesi yani ne demek bu? hem teorik bilgiye sahip hem de o sahip olduğu teorik bilgiyi zekasının da bir yansıması olarak pratik uygulamaya dönüştürebiliyor ve kaynaklarda 16-17 yaşında bölgede tanınan bir tabip olduğu zikrediliyor ve bu tanınması dönemi hükümdarının hastalanmasıyla da ortak olunca yani aynı döneme denk gelince ikisiyle diğer hekimden çare bulamadığı hastalığı için saraya davet ediyor bölgenin hükümdarı Samaniyeler Sağma Devleti Hükümdar nath Mansur'u e, tedavi ediyor ve e, daha sonra kendisine saray kapıları açılmış oluyor. Hem saray hekimliğine getiriyor hem de saraydaki kütüphaneye, kütüphanedeki kaynakları okuma imkanına kavuşuyor. Bu arada tabi İbn-i Sina e, hocası Natri'den ayrıldıktan sonra e, felsefi ilimlerin daha temel konularını okuma ve tartışma e, araştırma sürecini devam ettiriyor ve e, felsefenin en geri sahalarına olan metafizik e, alanında e, bazı kaynaklar okuduğum görüyoruz. Mantık, e, doğa bilimleri metafizik en yani çok zikrettiği alanlar bunlar. Ve özellikle Aristoteles'in metafizik adlı eserini e, okuduğunu yine bu dönemde e, söylüyor. Ve hatta bir rivayet e, aktarıyor. Kendisiyle bir anısını anlatıyor. E, metafizik adlı eserini Aristoteles'in anlayamadığı için defalarca okuduğunu, bazı daha doğrusu anlayamamak burada bazı meseleleri çözemediği anlamında söyleyeyim. E, bu anlamda e, Farah abinin buna yazmış olduğu e, şeyi, e, bir metni buluyor. E, Satıcılar, e, kitapçılar da ve bu metni okuduktan sonra o problemleri de çözdüğünü söylüyor. İşte bu aralar ar arkadaşlar, bu bahsettiğimiz önemli İddin 17 18 yaşlarında olduğu bir dönem, erken bir dönemde büyük bir şöhret elde ediyor ve bu şöhreti, dediğimiz gibi kendisine saray kaplarının açılmasına besinliyor. Bu saray önemli bir dönüm noktası İbn Sina'nın hayatında çünkü bu saray İbn Sina'nın aktardığına göre döneminde görülmemiş bir zengin bir kütüphane sahip. İbn Sina burada daha önce hiçbir yerde görmediği, duymadığı Kaynakların olduğunu e, söylüyor e, ve bu kaynakların da oldukça düzenli şekilde tasnif edilmiş bölümlerde muhafaza edildiğini söylüyor. Yine kendisinin aktardığına göre İbn Sina <gülüyor> e, bu türlerden e, izin istiyor burada çalışmak için kitapları kaynakları incelemek için ve bu izni aldıktan sonra burada e, bir müddet çalışıyor. E, Bazı İbn Sina uzmanları modern dönemde İbn Sina'nın Felsefi filmlerdeki büyük bir özellikle bu kütüphanede de bulunduğu kaynaklar üzerinden olduğunu yani daha doğrusu o kaynakların çok ciddi bir katkı sağladığını söylerler. Tabii burada yine notlarımızda yok ama değinmemiz yerinde olur. Bu kütüphane daha sonra yanıyor İngilizce olduğu dönemde ve o kaynakları daha sonra orada ne olduğunu hangi kaynaklı olduğunu biz e, bilemiyoruz. Evet bu tabi Abbasiler dönemi ama şöyle diyelim e, şimdi arkadaşlar e, şöyle diyelim e, Abbasiler e, belli bir tarihten sonra e, Abbasi devleti ve dolayısıyla halife bir ruhani lidere e, dönüşüyor. Yani fiili otoritesi ve gücünün İslam dünyasında, İslam coğrafyasında etkinliği hissedilmez oluyor. Yani etkinliği onun e, dini otorite bağlamında hatta o da belli tarihten sonra tartışma noktası oluyor. Çünkü e, biliyorsunuz belli bir dönemde e, yani 10. asırda e, 3 tane e, hilafet var. Bir tanesi Endülüs'teki Endülüs'e mevi hilafeti. Bir diğeri Mısır'da Fatımiler'in e, Şii hilafeti ve bir de Sünni, Ab Abbasi Bağdat'taki hilafet yani e, bu anlamda i̇bn yaşadığı dönemine geldiğimizde de Abbasi hilafeti fiili anlamda zayıf ama Abbasîler bir devlet olarak güçlü olarak duruyorlar yine ve bu gücünü de ilmi ve kültürel anlamda devam ediyor fakat siyasi anlamda yani bütün coğrafyayı kontrol eden bir güçten ziyade bölgesel devletlerin üzerinde bir güç olarak bulunuyor. Yani Abbas devleti geniş bir coğrafyada hilafet olarak, halife olarak etkisi var ama işte 10-15 tane, tane devlet var. Ee, tabii tam böyle ezbere bir rakam söylüyorum. Bir tarafta e, işte Gazzenliler var, bir tarafta Karamanlılar var. Bir tarafta başkası var ki daha sonra bu devletler yıkılıyor. Bir sonrakiler kuruluyor. Sayç yani Okullar var bir tarafta, Eyyubiler bir tarafta, Memlukler bir tarafta, Harizmşahlar bir tarafta. Ee, bir tarafta e, yani onlarca devlet e, var, Abbasiler döneminde iyi kurulan ve çöken, yıkılan. Dolayısıyla e, Samaniler'de Abbasilerin e, hilafetinden oldukça uzak bir coğrafya. Yani biz Buhara dediğimiz zaman e, 3000 kilometreden daha fazla bir mesafeyi söylemiş oluyoruz. Yani Bağdaplarının arasındaki mesafe oldukça uzak bir mesafe. Dolayısıyla e, bu e, bahsettiğimiz kütüphanenin Abbasilerle bir alakası yok. E, bölgesel devletler ve onların hükümdarlarının felsefi ilimlere, bilimlere e, ilgisiyle ilgili bir şey. Bazı hükümdarlar e, bu alanlara ciddi anlamda yatırım yapıyorlar. E, alimleri, filozofları sargalarını eksik etmiyorlar. E, bu kaynakları topluyorlar. O onunla ilgili bir şey. E, dolayısıyla e, bu kütüphane önemli. E, zengin bir kütüphane, bir silahın birikimde de önemli bir yerde duruyor. Evet, Nevala'nın e, sorunuzu hemen anında cevaplayalım. Hocası e, Nathari'yi bilmeniz iyi olur. Ondan sonra e, Samaniler Devleti'ni bilmeniz iyi olur. Yani bu tabi bir isim geçiyor. Tek tek onları e, değil. Ben dönüm noktası olan belli isimler üzerinden anlatıyorum. Dikkat ederseniz. Ondan sonra Samariler devletleri Nuh bin Mansur dedik önemli bir yerde duruyor şey bu hükümler çünkü İbn-i Sina'yı i̇bn Sina tedavi etmesi sonra e, saray hekimliği ve bu görevde bir süre kalması e, çok önemli çünkü İbn-i artık e, bundan sonraki hayat hikayesinde e, kariyerine baktığımız zaman sürekli i̇bn Sina devlet başkanları ve saraylarda e, veya bu e, klasla Avlanan bir isim. Tabi e, bu değişecek. İblisina farklı farklı nevretlerle ilişkin Çünkü hükümdarların birbirleriyle olan irtibatının bir neticesi e, yanında bulunduğu hükümdarın düşmesi onun da bir anlamda e, zayıflaması manasına geliyor. İşte bu da İblisina'nın şehirden şehire göç etmesinin bir sebebi. Birazdan göreceğiz. Bir sürü şehir. Şehirde ulaşacak İblisina. Ta bu aradan başlayıp batıya doğru e, İran e, en son nihayetinde Hemedan ve Rey şehirlerinde bitecek bir yolculuk hayatının son yıllarını, ilgisiyle son 10 küsür yılını bu iki şehirde geçiriyor. Son 10 yıllı yani ve şey olsan Rey ve Hemedan şehirleri arasında. Dolayısıyla bu anlamda da arkadaşlar, bu arada geçen isimlerden dönüm noktası olanlar önemli. İşte Nuh Bin Mansur burada önemli, Sarmani Hükümdarı. konu yani bilirseniz iyi olur. Evet. Daha sonra i̇bn Sina burada bu siyasi ilişkilerdeki problemler sebebiyle i̇bn Sina buradan ayrılmak zorunda kalıyor. Yani bunun sebebi de devletin çökmesi. Devletin bazı sarsılıklar geçirmesi ve devleti çöküyor. Bu sırada i̇bn Sina da bu destekçilerini, hamilerini kaybettiği için oradan ayrılmak durumunda kalıyor ve çeşitli şekillerde, az önce de söylediğim gibi göç ediyor, buharadan ayrılıyor. Burada bir sürü şehir ismi geçecek, tek tek. Bunları arkadaşlar gerek yok, bunları bilmenize. Cürcan şehrine gelecek. Önemli dönüm noktası Cujan. Tekrar burada bir duralım, bir virgül koyup devam edeceğiz. Cujan şehrine geliyor, belli şehirler üzerinden sonra dolaştıktan sonra. Ee, bu arada tabii Biruni ile aynı dönemde yaşıyor ve Biruni ile e, bir müzakeresinin az arası olduğunu kaynaklarız dikkat ediyor. Yine İbn-i ve bir diğer filozof. İbn-i İskeveh ile de aynı dönemde yaşayan ve görüştüklerini biliyoruz. Ee, bunlara geçelim. Cürcan şehri önemli. Cürcan'da çünkü bir süre kalacak İbn-i ee, Ve burada e, daha sonra İbn-i Sinan'ın arkadaşlar bu önemli. Hayat hikayesini yazacak olan ve hiç yanından ayrılmayacak olan vefatına kadar sadık öğrencisi Cüzcani ile tanışacak Cürcan şehrinde. Yani bu e, 1013 tarihi 1037'de vefat ettiği bir 24 yıl öğrencisi Cüzcani e, yanından ayrılmayan e, sadık dostu olarak kendisini eşlik edecek. Evet, dolayısıyla Cürcan bu açıdan e, i̇bn Sina'nın bir anlamda öğrencilerini topladığı ve bir ekol oluşturma noktasında dönüm noktasında. Daha sonra başka öğrencilerle katılacak ve Artık i̇bn Sina bu öğrencileriyle birlikte olacak sürekli hayatının geri kalan kısmında. Bu anlamda Cüzcani aynı zamanda biyografisini de yazan, eserlerini çoğaltan bir isim. Evet. Bu arada i̇bn Sina Cürcan şehrinin yine Birçok bölgesel devletten eyalet veya daha küçük şehir devletleri var bu bölgede. İslam diğer taraflarında olduğu gibi. Burada bir hükümdarla e, görüşüyor daha öncesinde, irtibat kuruyor. Onunla buluşmak için Cürjan bahsettiği şehre e, gidiyor. Fakat bu e, şeyde... Arkadaşlar, İslam Bu kısmı bir karışıklık olan bir şey, bu hükümlerin durumu. İşte bu sırada öğrencisiyle tanışıyor. Burada farklı farklı yine bölgesel devletlerin hükümlerleriyle tanışıyor, ayrılıyor vs. Bunları arkadaşlar geçiyorum. Daha sonra Rey şehrine geliyor. Rey şehrinde yine bir başka isimle tanışıyor. Bu buralar e, yani bizim açıdan önemli ama da geçeceğim çünkü bu iki isim e, Fahri Devlet ve Meclik Devre, e, bunların arasında bulunuyor i̇bn Bunların yaşadığı takım siyasi ihtilaflar i̇bn Sinan'ın yine biyografisinde önemli. Daha sonra i̇bn bu karıştırdıktan dolayı oradan da e, ayrılmak zorunda kalıyor ve bu e, ilişkiler yani i̇bn Sinan'ın biyografisindeki ili, ilişkiler dönemin e, siyasi atmosferinde yansıtıyor bir anlamda. Biz şimdi buraları geçelim arkadaşlar. Cürcan e, şehirden sonra şu önemli. Rey ve Hemedan şehirlerine e, geliyor. Arada başka hükümdarlarla tanışıklık onların hizmetine girme, ayrılma e, vesaire. E, burada arkadaşlar e, bu bahsettiğimiz dönemde diğer öğrencileriyle Sinan'ın tanıştığını e, ve artık onlarla bir takım e, felsefi dersleri yapmaya başladılar ve anlamda bir okul dekoru oluşturduğu e, bir dönem. Bu bahsettiğimiz e, dönem kim bu isimler arkadaşlar? Bunları da not edelim. E, sayfa altı. E, Masumi, Tivizeli ve Behmenyar. E, bu üç isim cüzcani ile birlikte İbn Sina'nın diğer önemli enceriyadlı yani İbn Sina kaynaklarıyla adan çok geçen 4 öğrencisi. Bu isimler İbn Sina bu öğrencileriyle peki e, ne yapıyor? Bu öğrencileri ders yapıyor, felsefi metinler okuyorlar ve e, onların üzerinde müzakereler yapıyorlar. Bunları İbn Sina'nın biyografisinde biz yine görüyoruz arkadaşlar. Evet. Şimdi devam edelim. Ee, bu arada bu isimler e, sayfa 6 sondan ikinci paragraf masumi, eee ve Behmenyar. Evet, not ettiysiniz arkadaşlar. Devam ediyorum. İdlib Sina bu arada tabii bir hapis hayatı da yaşıyor bu e, Bühühiler ve Bühühilerin valileriyle olan e, birlikteliğinin bir uzantısı olarak. E, bir karede dört ay hapis yattığını kendisi söylüyor. Bu e, sürede e, tabii boş duruyor bir iki eser yazdığını karede hapis hayatı yaşarken e, eserler yazdığında öğrencisi bize aktarıyor. Evet bu eserlerine yazan zaten değineceğiz. Ee, i̇şte bu e, siyasi itlafların çekişmenin arasındaki gelgitler, yolculuklar e, İbn Sina'yı bedenen de arkadaşlar e, yoruyor, e, bunu görüyoruz çünkü e, bir hastalığa kavuşuyor, e, şey yapıyor, bir hastalığa düşer oluyor. E, kendisi tabi taraftan bu hastalığını Kısmen tedavi ettiğini e, görüyoruz kaynakların söylediğini ama daha sonra e, yine hastalığı yükseliyor ve e, vefat ediyor hastalığından. kulen hastalığı veya kulunç hastalığı diye e, kaynaklarda geçen bir e, hastalık. E, dolayısıyla erken denilecek bir yaş evresinde 1037 yani e, 58 yıl 980 vefatın doğum tarihi 57 yıl 58 yıl yaşayan, yaşadığını görüyoruz. En son dediğimiz gibi Hamedan ve şehirlerinden arkadaşlar yol son hayatın son yılları bu şehirlerde geçiyor ve Hemedan şehrinde de İbn Sina vefat ediyor. Kabirde günümüze ulaşmış vaziyette hala bu şehirde bulunmaktadır. İbn Sina çok yönlü bir filozof, çok yönlü bir düşünür. E, felsefi ilimlerinin hemen hemen tüm alanında eserler yazdığı gibi i̇bn Sina dini ilimleri de, e, dini ilimlerde de e, de olsa eserler yazan ve sonrasında bu çok yönlülüğü hem dini ilimleri hem de felsefi ilimleri e, derinden etkilemiş bir e, filozof. Evet, hayat hikayesi arkadaşlar, kısaca böyle. E, burada tekrar e, işaret edecek olursak, 3-4 isme öğrenciye 4 tane onları eklersek 6-7 isme işaret ettik, kocasından bahsettik, Nuh bin Mansur'dan bahsettik, Samaniler devletinden bahsettik, sonra Güehiler ile kurduğu irtibat var, onların valileriyle yaşadığı ihtiyaçlar, çekişmeler Ve En son daha öncesinde Cürcan şehrine geldiği önemli bir dönüm okuduğu Cürcan'a, Re ve Hemedan şehirlerine geliyor. Evet, evet hocasının adı ilk olarak Naateli, ondan özellikle övgüyle bahsediyor, yani olduğu için. Ee, şimdi arkadaşlar eserlerini geçelim. Ee, Ibn Sina'nın e, az önce de bahsettiğim gibi felsefe ilimlerin e, hemen hemen tüm alanlarında eser vermiş e, bir filozof. E, şimdi arkadaşlar şuna ben önceki haftalarda birkaç defa değindim. Buna lisans derslerimde de çokça değiniyorum, işaret ediyorum. Bugün bizim zihnimizde artık felsefe ve bilim farklı farklı alanlar. Fakat uzun yıllar, uzun asırlar boyunca daha doğrusu, İslam medeniyetinde de böyle, batıda da böyleydi. felsefe aynı zamanda bilim demektir. Yani felsefe ve bilim birbirinden ayrılmayan şeylerdir, parçalardır. Yani daha doğrusu felsefe ve bilim dediğin şey tek şeydir. İslam medeniyetinde bu e, büyük oranda <gülüyor> e, Batı'da da e, böyledir. E, dolayısıyla bu e, iki alanın birbiriyle e, iç içe geçme, geçmesinin bir sonucu olarak e, bugün bizim filozof dediğimiz e, prototip aynı zamanda bizim bugün bilim dediğimiz alanların e, da de alemi bunları bilen bir kimse ve dolayısıyla bu alanlarda eser üreten bir kimsedir. İşte bu kimliği de Farabi'de İbn Sina'da karşımıza çıkıyor. Ve İbn Sina'nın çok sayıda eseri olduğu kaynaklar ee, zikrediyor. Eee yüzün farklı rakamlar verildiğini görüyoruz. Burada isimleri geçen Anavati ve Mehlevi gibi modern dönemdeki önemli İbn Sina uzmanları bu farklı rakamları zikrediyor. Fakat bunlar içerisinde bizler için bazıları daha ön plandadır. Biz şimdi o eserlerin üzerinde duralım arkadaşlar. İlmi Sinan'ın e, en önemli eserleri e, arasında felsefi ilimlerin e, birçok dalını kapsayan ansiklopedik tür eserler geliyor. Şimdi buradan aşağıya arkadaşlar notlarınızı biraz daha yoğun almanızı öneririm. E, Şifa e, İlmi Sinan'ın önemli e, felsefi ilimler e, ansiklopedisidir. E, ansiklopedi dediğimizde bugünkü manada bir e, şey anlamayalım. E, yani ansiklopediler madde madde belli, kelimeler, belli konularda madde madde kelime arsı sırasında göre yazılmış şeyler. Felsefi ilimlerde ansiklopedist olmak ise e, felsefi ilimlerin e, Üç sahası, doğa bilimleri yani tabi iyyat, e, matematik ilimler, riyaz iyad, ve bir de yani ilahiyat. Ve bunlara bir giriş ilmi olan da ki dört alan oluyor toplamda. Bunların hepsinde e, tünel bir bakışa sahip olan e, eser demekti. Antikomedik eser e, ile pastedilen bunlardır. Bunların da kendi altında bir sürü dalları var. Mesela birazdan göreceğiz mantığın 8, sinada buna bir ekleme oluyor, 9 bölüm. Tabiyyatın belli sayıda, riyaziyat matematik dilimleri yani belli sayıda. E, bu arada arkadaşlar tabiyyat dediğimizde doğa bilimleri, bunları da inanıp derseniz iyi olur. Riyaziyat matematik ilimler ve ilahiyat metafizik. E, bunlar <gülüyor> alt dalları var. Dolayısıyla tüm dikkate aldığınızda bu dört bölüm elli küsür ilim e, ilmi barındırıyor altında. Birazdan onları göreceğiz. İşte şifa arkadaşlar. İbn Sina'nın bu e, felsefi ilimlerin dört yılını kapsayan en, kaps en e, kapsamlı eseridir. E, Günümüzde tümle ulaşmış olan bu eser 10 e, cilt olarak Arapça e, metin, 10 cilt olarak e, basılmıştı yıllar önce. İyi e, bir baskıları yapılan bu metin e, çok eskiden beri farklı dillerde çevrilmiş bir metin. Türkçe e, kısmen ve bazı bölümleri diyelim, hepsi baştan sonra değil de birçok dile çevirilen bir eser arkadaşlar. Üzerinde çok sayıda şerh şey yazılıyor, haşi yazılıyor. San düşünce tarihinde en önemli felsefe metinlerinin başında geliyor diyebiliriz. Bunun dışında yani burada tabi bir şey daha var önemli olan arkadaşlar. Bu bir sorudur aynı zamanda. Yani çok rahat bir soruya tekabül eder. Şifanın sıralaması. Bunu da özellikle Not edin şu sayfa 8'de 8'in son satırında görüyorsunuz mantık, doğa bilimleri, matematik bilimler ve metafizik. Evet, evet arkadaşlar bu 4 bölüm. E, Tabiiyat, dua bilimleri. Tabiiyat demek. E, şimdi bu dört, dört bölüm e, şeyi soruyordum. E, sıralaması eserin sıralaması böyle. Bunu da e, arkadaşlar hatırlarsa iyi olur. Şimdi ikinci olarak e, Necat adlı eseri. E, bu yine önceki eser gibi e, bu bahsettiğimiz sahaları kapsayan bir eser. E, fakat bu eser diğerinden daha özlü Aradaki fark bu, e, mesela bir önceki eser olan Şifa, günümüzde e, cilt e, şeklinde gelmiş, işte 400 sayfa civarında bir metinken, bunun muhtasac yani özeti olan Necat, 300-400 sayfa e, bir metin. Ama yine aynı konuları, aynı alanları kapsıyor, aynı alanların en özet e, bölümlerinin, daha doğrusu aynı alanların özet bir anlatımını kapsayan bir eserdir. Burada farklı olarak matematik ilimler yani riyaziyat dediğimiz bölümü öğrencisi ekliyor. Yani cüzcani, öğrencisi cüzcani hocasının eserlerinden derleyerek bu bölümü oluşturuyor. Farklı olarak bir durum da bu. Evet arkadaşlar dikkat ederseniz burada başka bir sürü bilgi geçiyor ama atlıyorum. Onun için konuştuğumuz yerleri not alırsınız. Tekrar istifade etmiş olursunuz. Şimdi işaret önemli bir diğer eser. i̇bn Sina'nın bu eseri arkadaşlar yine buradaki da dikkat edelim. Mantık, doğa bilimleri, ilahiyat ve ahlak. Burada dikkat ederseniz riyaziyat yoktur. Yani riyaziyat, matematiklerinden bu eserde yoktur. i̇bn Sina'nın eserlerinin bir çoğunda artık bu iki, iki eseri saymazsak matematik ilimler bölümünün olmadığını göreceğiz. Bu da önemli bir ayrıntıdır. Ee, i̇bn Sina bunu bilinçli olarak yapıyor. Bir, felsefi ilimlerin tüm alanlarını ve tüm genişliğiyle ele alıyor ve tüm alanlarını daha dar bir şekilde ele alıyor. Bir de felsefi ilimlerin kendisinin en önemli saydığı üç bölümü mantık, doğa bilimleri ve ilahiyatı yani mantık, tabiyat ve ilahiyat yani doğa bilimleri ve metafisiyle, daha muhtasar olarak ele aldığı birçok metin göreceğiz şimdi. E, İşaratta bunun ilk örneklerinden bir tanedir. Yani kronolojik olarak demiyorum. Buradaki eserlere göre diyorum. E, riyazet, riyaziyat ilimleri yani matematik ilimler, <gülüyor> bu eserde yok. Evet arkadaşlar bu İbn-i Sinan'ın vefatına yakın yazdığı ve sonrasını en çok etkileyen eserlerden bir tanesidir işaret. E, bunu da böyle not aldık. <gülüyor> Dördüncü sıradaki eser danışnameyi alay. Burada da yine arkadaşlar ansiklopedik bir eser karşımıza çıkıyor. Fakat bu eserin önceki üç eserden farklı, Farsça yazılmış olmasıdır. İbn Sina İslam felsefe tarihinde Farsça metin kaleme alan ilk filozof ve dolayısıyla bu eser arkadaşlar bu eserin özelliği diğerlerinden farklı olarak ne? Farsça ilk ansiklopedik eser olmasıdır. Evet, işaret e, sorduğumuz gibidir aynen. Herif Hanım. E, şimdi buraya kadar gördüğümüz dört eserin ortak özelliği nedir peki diye soracak olursak ortak özelliği dördünün de ansiklopedik eser olması e, yani felsefi ilimlerin e, tüm dallarını veya şov dallarını kapsayan eser, e, eser bu dört eser de böyle ama birbirinden farklı tarafları içerikleri ve sıralamaları e, Danislami-i Alaide İbn-i Sina e, Farsça e, dilini kullanıyor Farsça olarak yaz, yazmış olduğu eser evet tabi yani çok ayrıntılar var onunla geçiyoruz e, bunun dışında e, bir beşinci eser el-me'at -me arkadaşlar mead başlangıç demek me'at da ahiret demek yani başlangıç ve son bu daha çok metafizik ve ahlak kavramesi ahlak düşüncesini ilgilendiren konular var yine bir diğer ankskribatik eser uyunul hikme arkadaşlar bunu da görebilirim burada arkadaşlar özellikle şifa'daki sıralamayı ben özelliklerinden diyorum yani hepsini tek tek sıralaması nasıldır? Bu ağır olur ama şifadaki sıralama bir önceki sayfanın sonunda söyledim. İsterseniz tekrar çıkayım. Bakın şu 8'in sonundaki sıralama önemlidir. Neden önemli? Çünkü daha sonra bu eser, İslam felsefe tarihinde ansiklopedik eserlere bir model oluşturuyor daha sonraki yazılan eserlere. Onun için bu eserdeki sıralama önemli bir yere sahip. Diğerleri de önemli ama bir tanesi bir öziye tane. Şimdi Şimdi Uyumun Hikme'de e, yine asiklovedik bir eser. E, talikat arkadaşlar öğrencilerinin e, öğrencilerinden de Hemen Yarın hocasına sorduğu sorularda hareketle e, oluşan bir ders notu. Talik not demekti. Aynı zamanda talikat notlar. Mübahazat yine e, hoca ve talebeler arasındaki e, müzakerelerin soru cevapların ee, bir araya getirdiği bir eser. Bunu da e, not ettik. Ee, Hayvin Yaksan adlı eser şu açıdan önemli arkadaşlar. Ee, felsefi roman dediğimiz bir tarz var. Ee, felsefe düşünce tarihinde. Bunu i̇bn Sina'dan önce de sonra birçok közokta görüyoruz. Yani felsefe meselelerini e, hikaye doğru kullanmak suretiyle e, ki felsefi roman da deniyor i̇bn Sina bu dili kullanıyor, bu yöntemi kullanıyor bu eserde böyle bir eser bunun dışında arkadaşlar diğerlerini atlıyorum, 14. sıraya gelelim 14. sırada El Kamin Fit tıp var bu da hepinizin duyduğu meşhur eser Ebil Sinan Tıp alanındaki eseri bu eser arkadaşlar onlarca dile onlarca demeyelim de birçok dile çevrilmiş, tam sayısını bilemiyorum ama e, onun üzerinde değil, e, defalarca basılmış bir e, eser İslam tarihinde çok etkili. Kısırlar boyunca İslam'da tıp teorilerini e, beslendiği kaynak bu ve aynı şekilde Batı'da da böyledir. Modern tıbbın e, geliştiği 1700'lere kadar bu Batı'da da çok etkili olmuştur. Evet arkadaşlar burada bir iki dakika öyleyiz daha sonra devam edeceğiz ee, iki dakika sonra devam ediyorum ben Şu para vereceğiz. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar bir e, ara vermeyecektim ama bir misafirim vardı onun için 2 dakikalık ara verdim. Devam ediyoruz. E, e, Abbas Bey sorunuzu şöyle cevap verebiliriz. İbn Tufeyl'in de böyle bir eseri var. E, yani onun da var. İbn Sina'nın da var i̇bn Sina, İbn-i bir asır önce yaşamış bir filozof. Dolayısıyla İbn-i eserine e, ilham kaynağı olan eser, i̇bn Sina'nın hayvin Burada i̇bn Sina, e, akıl-vahiy ve felsefe-din ilişkisini ve olgularını e, inceliyor. İbn-i de e, aynı konunun el azınlığını kapatarsak söylememiz mümkün. Evet, şimdi arkadaşlar asıl... E, İbn-i felsefesine yavaş yavaş geçmiş oluyoruz. Bir sonraki ünitede e, psikoloji ve bilgi teorisi, ondan sonra metafiziğe geçeceğiz. Şimdi buraya kadar olan kısmı arkadaşlar, tarihi malumatlar ve literatür boyutu. E, son kez bir daha buralarla ilgili e, soru varsa alalım. Dediğim gibi hayatında tabii çok şey var, e, ayrıntı var, detay var. Yani bir doktor öğrencisinin de tek tek bunları bilmesini mümkün değil tabii yani. Şey malumatlar bunlar, tarihi malumatlar. Ben dikkat edici yerleri söyledim. Eserlerinde de arkadaşlar 10 tane eserinden e, burada, 10 eserine değindim. E, 10 eserinin içerisinde bazılarının ortak özellikleri vardı ki bunlar ansiklördük eserler. Onlara işaret ettiğim özellikle. Ders notları şeklindeki eserler var. Sövercilerin aldığı ve daha sonra önemli olan eserlerden bahsettik. E, Farsça yazmış olduğu bir eser benim bu e, ayrıca işaret ettik Danışnameye. Şifanın içeriğinden özellikle arkadaşlar ee, bahsettim ona temas ettim Bir de Tıb'taki meşhur eser El Kanun Fit Tıba değindik Kısaca bunlar eserlerle ilgili olarak deniyoruz yeterli Dersi 11'e 20 kala bitireceğiz arkadaşlar Artık konularımız geniş 40-50 dakika e, yeterli olmayabilir onun için biraz daha geniş yapıyoruz <gülüyor> Evet, şimdi i̇bn Sina felsefesine genel bir bakış burada arkadaşlar. Şunu göreceğiz, e, felsefi ilimler sistemini i̇bn Sina'nın göreceğiz burada. E, genel bir bakışlar kasıt bu. Felsefeden neyi anlıyor i̇bn Sina? Felsefe tanımı nedir? Şöyle bir hızlıca ben notlara bakayım. E, felsefeden neyi anlıyor? Felsefesinin genel özellikleri e, nelerdir? Ondan sonra da ilimler tasnifi e, olması lazım. Arkadaşlar şöyle. Evet. ilimler Tatsihi bölümü gelecek. Şimdi kalan ee, sürede konuları böyle dakikalara yayarak şey yapalım. Ee hakamiz sorunuzu anlayamadım. Tam 9. kitapta 9 kitap işaretledik. Her şeyi eserlerinden biliyorsunuz. Eee 8 9'u da anlattım. 9'lar 14'e geçtim. Yani 10 tane olması lazım. Tabii ki. Biraz oradan attık mı? Ha yani yok, oradan attım 10 tane oldu. Evet, şimdi devam ediyorum arkadaşlar. Felsefe ...sine genel bir bakış. Evet arkadaşlar burada biraz yani, genel manada e, cümleler söyleniyor. Bu e, 10. sayfa, 11. sayfa. E, burada daha ziyade benim olan şu e, 11. sayfanın sonundaki 12. sayfadaki e, 3 madde. Şimdi bunlara işaret edelim. Bu üç madde, e, bu dönemde yani yaşadığımız dönemdeki dünyada önde gelen İbn Sina uzmanlarının e, İbn Sina felsefesiyle ilgili söylediği üç e, husus e, büyük arada kabul görülüyordu bunlar İbn Sina araştırmacı arasında. Bunlardan bu tas, e, bu ismi not edebilirsiniz. E, bundan sonra da gelebilir. Yani İbn Sina deyince dünyada ilk akla gelen, dünyanın isimlerinden bir tanesi. İbn Sina'nın mirası adlı makalesinde e, İslam Arap felsefesinin altın çağı bin, 1350 başlıklı bu makalede e, bu tas İbn Sina felsefesinin üç önemli özelliğinden bahsediyor. Şimdi bu üç özellik nedir? Onları görelim. Tabi dediğimiz gibi daha alt konularda göreceğiz İbn Sina felsefesini, ama önce burada genel bir bakış yapıyoruz. Şimdi birinci olarak İbn Sina e, Farabi'de olduğu gibi Arabi'de de görmüştük bu kavramları arkadaşlar. Bir sentez filozofu. Yani kendisinin önceki felsefe akımlarını büyük felsefe akımlarını, en etkili felsefe akımlarını tek bir felsefe potasında eriten ve buna İslam rengini de veren bir filozof. Bunu biz i̇bn Sina'da da görüyoruz. i̇bn Sina kendisi önceki iki ee, felsefe anlayışında ki bunlar nedir? Bir tanesi yeni Platonculuk dediğimiz e, düşüncedir. Diğeri de e, <gülüyor> diğer pardon. Bir tanesi arkadaşlar Plotinus ve çevresi e, şeyler. İkinci çevresi e, bir diğeri de e, Farabi çevresi. Bunları biri yeni Platonculuk, bir diğeri de meşaiyilik demek mümkün. Tabii bunlar. Modern dönemden geriye giderek söylenen şeyler, bu tabirler o zaman yaygın değil, o zaman yaygın olan meşailik. Yani meşailiğinde iki şey var, bir kimli versiyonu var bir de farali versiyonu var. Yani kısaca böyle dersek daha anlaşılır olur ama hani bir soru olarak sorulunca da neyi cem ediyor? Yeni platonculukla meşailiği cem ediyor. Yani notlara bağlı kalırsak. Demek ki arkadaşlar bir sentez felsefesi var. E, farklı e, felsefe akımlarını e, bir sentezini yapıyor İndisine. Burada e, yeni platoncuk ve vadat meşhâidilidir. İkinci olarak İbni Sina felsefesinin ikinci önemli özelliği, bu felsefe akımlarının yanında İslam dininin hemen metafizik e, konularını da felsefenin e, ilgi alanı içerisinde sokmuş oluyor. Bu e, önemli bir durum. Ee, mesela 9. üniteyi işledik bir önceki e, sınıfta. Orada e, Nefs teorisini anlatırken ben değindim. Lübnivet mesela e, daha önce felsefe tarihinde Farabi ile e, şeye giren e, felsefenin konuları arasında giren bir husus. Kelamın bir konusu olan bu meseleyi kelamın bir meselesi olan bu başlığı e, Farabi ve daha yetkin bir şekilde ilgisiyle şey yapıyoruz e, Felsefi meselelerden birisi olarak ele alıyor arkadaşlar. Dolayısıyla ikinci özellik genel anlamda şunu diyebiliriz. İslam kelamının özellikle ele aldığı bir takım metafizik meseleleri ve aynı şekilde fıkhın bazı alt meselelerini İblis İna, metafizik ve toplum ile ilgili felsefe olan siyaset ahlak felsefesinin konuları haline getiriyor. Fıkhı ilgili konular ahlak ve siyaset felsefesiyle tekabül ediyor. Kelamdaki tartışmalarda metafiziğe tekabül ediyor. Yani i̇bn Sina dini ilimlerin bazı önemli konularını teorik ve pratik felsefenin meseleleri haline getiriyor. Özetleyecek olursak ikinci başlığı da şudur. i̇bn Sina dini ilimlerin bazı meselelerini felsefe sistemiye dahil ediyor. Yani birinci başlıkta da iptimatlandırırsak hem felsefe ekollerinin sentezini yapıyor. Bu felsefe ekollerinin yanında bir de e, dini düşünceyi de bu senteze katmış olduğu İbn Sina. Ve üçüncü olarak e, İbn Sina'nın diliyle ilgili bir e, husus var. İbn Sina e, anlaşılır bir Arapça e, kullanmakta e, fakat bunu hem akademik seviyede hem de e, daha e, farklı kesimlerin anlayabileceği bir e, seviyede e, kullanılıyor ve e, i̇bn Sina hem akademik dili de hem de e, yukarıda gördük e, Hayvin Yaksan'da olduğu gibi benzer eserlerinde bu var. E, edebi yöntemi ve üslubu dili de kullanan bir filozof. Bu şunu söylüyor i̇bn Sina uzmanları bu manada. i̇bn Sina felsefe meselelerini aklın daha geniş e, katmanlarına açabilmiştir bu dilleri, bu yöntemleri kullanmak suretiyle. E, dolayısıyla bu e, Arkadaşlar 3 maddeden bahsettik. Ee, bu 3 madde e, ile ilgili bir soru yoksa oraları geçeceğim. Sinan'ın felsefesinin genel özellikleri olarak bunlar bildiğimiz yeterli. Evet şimdi felsefe anlayışı diye bir başka başlık var. E, oraya geçeceğiz. 3. madde e, yani hem akademik dilik kullanıyor arkadaşlar akademik metinler üretiyor. Şifa gibi, işaret gibi. Ama hem de Haydin Yaksan gibi edebi dili kullandığı eserler var. Yani akademik dil ve edebiydi. Fakat akademik dili de başka filozoflara göre çok ağır bir dil değil. Daha anlaşılır bir dil kullandığını söylemek mümkün. Yani demek ki şunu söylüyorum üçüncü maddede. İbn-i Sina felsefesini farklı kesimlere ulaştırabilecek bir bir e, üzerinden farklı diller üzerinden yöntemler üzerinden e, oluşturunsun. Evet devam ediyoruz. Şimdi e, bir sonraki başlık yani dedim. <gülüyor> felsefe anlayışı. Şimdi burada arkadaşlar felsefe anlayışı derken ee, birkaç tane felsefe tanımı göreceksiniz burada. i̇bn felsefeyi nasıl tanımlıyor? Ee, o sebeple onlar önemli arkadaşlar. Yani felsefe tanımı bir kavram olarak felsefe niyeti kabul eder. Önce bunu göreceğiz sonra felsefenin kapsamı nedir? Bunları göreceğiz. Ama dediğim gibi bu e, tanımlar... E, önemlidir. Arkadaşlar bu tanımları bir e, görelim. E, hatırlarsanız kimliği de bu tanımları biz görmüştük. E, arkadaşlar bu husus özellikle dikkatinizi çekiyorum. İbn-i felsefeyi nasıl tanımlamıştır e, sorusu. E, birkaç burada birkaç cevabı vardır, birkaç tanım var. E, kimliği nasıl tanımlamıştır mesela? Kimli'de de bunun karşılığı vardı. Ee, soru gelirse bunların birbirine karıştırmayan çünkü benzer şeyleri söylüyorlar ama yani kısmen farklı e, tanımlar yaptıkları yerler de var evet şimdi e, İbn-i Sinan'ın e, buradaki tanımlarından bir tanesi genel bir tanım daha önce de gördük sonra birçok kişinin birçok getirdiği bir tanımdır bu insanın varlıkların hakikatine vakıf olması suretiyle yetkileşmesi şeklinde bir tanım Yapıyor. Eşyanın dediği varlıklar, yani varlıkların e, özlerine dair bilgiyi bilmek suretiyle kemale ermesi, e, bu duzakların ortak bir e, tanımıdır. Tanımıdır. E, bir hadis şerifte Hazreti Peygamber'in e, Allah'tan varlıkların hakikatini e, kendisine açmasını istediği. E, zikredilir. Bu hadis-i şerifin şeyini şu an hatırlamıyorum, kaynağını. E, fakat e, önceki sınıfta mıydı bilmiyorum. Ya da bu sınıfta da olabilir. E, şeyden bahsettik bu akşam. E, Kur'an'ın, e, e, hadisin, sünnetin. E, İslam'da felsefi düşüncenin oluşuna çok büyük bir e, etkisi var. E, felsefeyi böyle bir şekilde tanımlamak, e, arkadaşlar e, bana göre bu bahsettiğimiz hadisinde de etkisinde olan bir şey, biliyorsunuz ilk haftalarından beri söylediğimiz gibi felsefe eşittir hikmet, yani hikmet gözüyle bakıyorlar felsefi bilgi yani bilgelik, bu da büyük oranda peygamberlerin ulaştığı bir seviyedir. Yani bilgelik her peygamber bilgedir. Mesela daha sonra ki filozoflardan birisi, pardon i̇bn öncesindeki bir filozof Amiri onu görmeyeceğiz ama şöyle diyor, her her peygamber bilgedir ama her bilge peygamber değildir diyor. Yani peygamberler aynı zamanda hikmet sahibi bilge dolayısıyla i̇bn Sinan'ın bu tanımı da bir anlamda <gülüyor> felsefi bu şekilde görmesi bu dilin kaynaklara dayalı bir yorum olarak okunabilir ee, bunun dışında e, bir diğer tanım burada arkadaşlar devam edelim ee, daha doğrusu burada onu ayrıca vermemiş ee, bu tanımı bir devam mahiyetinde tabi insanın e, eşyanın hakikatine vakıf olması e, bu mümkün değil yani her var, varlık ve bütün varlıkların özüne dair bilgiyi bilebilmek, bu bir kere e, Kime mahsustur? Bu Allah'a mahsustur bir şeydir. Yani peygamberlerde dahi olmak üzere Bu şekilde gerçekleşmesi mümkün değil. Onun için Bazı felsefe ve hikmet tanımlarına şunu da eklerler İnsanın gücü ölçüsünde, gücü ettiği ölçüde varlıkların hakikatine vakıf olması Suretiyle etkileşmesi diye Bu e, şeyi de özellikle e, Eklerler Şimdi burada e, varlıklar e, taviri önemli. Yani Eşya dediğimiz şey varlıklar arkadaşlar. Evimde söyledim. Var olanların özüne dair bilgi. E, var olanlarla filozoflar ikiye ayırıyorlar. E, bir tanesi bizim dirememiz ve fiilimizde oluşmayan şeylerdir. Yani salt teorik e, alandaki e, meseleler bizim e, bil, irademizin dışında varlıkları olan ve e, bizim fiilimizde kendilerinde e, bir değişik olmayan alan bu e, teorik bilgi alanıdır El-Hikmet'in er nazariyedir nazariy felsefedir. Bir de bizim e, bilgi ve eylemlerimize ilgili olan varlık sahası vardır. Bu da e, bilgilerimizin uygulamalı karşılığı olan e, ameli felsefe yani pratik felsefe ki bu da ahlak, e, ev yönetimi, tedbiri, menzil ve siyasetten oluşur bu üç e, şey. Dolayısıyla arkadaşlar i̇bn Sinan'ın bu var olanlar yani eşya dediği kelimenin aksimi yani neyin hakikatine vakıf olmak istiyorsun nedir o varlıklar? İşte o varlıklar iki tür bir meta, şey teorik alan bu da az önce gördüğümüz ilimlerden arkadaşlar bu teorik alan şeye tekabül ediyor. Doğa bilimleri matematik bilimler ve metafizik yani mesela peygamberin varlığı bizim Fikrimizde, irademizde meydana gelen bir şey değil, peygamberin bilgi alması veya matematik varlıklar, işte sayıların, geometrik şekiller, bunlar varlığı bizim dışımızda olan şeyler. Ama insan unsurunun etkin olduğu alan da vardır, varlık alanında bu da bunla da ahlak, ev ve siyaset dediğimiz üç ilim gelir. Bu temel bir ayrım. Evet. Demek ki arkadaşlar buradan e, bir şey daha çıkartıyoruz. E, bu e, ikili ayrım e, bir bilme boyutu var. E, bir de e, bilinen şeylerin uygulanması ile ilgili e, pratik boyutu var arkadaşlar. Yani bilgi boyutu ve bilgilerin uygulaması ile ilgili eylem boyutu var. Dolayısıyla e, felsefe e, hem bilgi boyutunu hem de e, amel ve pratik boyutunun içeren bir e, alan. Buna da yine hatırlatacak olursanız kinliğe de değinmiştik arkadaşlar. E, şimdi e, yukarıda tanımımızda olmayıp da burada tanımımıza eklenen e, bu iki husuru şu sayfa 13'te görüyoruz. Bu da çok önemli bir tanım arkadaşlar. E, tekrar yukarı dönüyorum. Size bakıyorsunuz sayfa 12'de ilk tanım ile şu 13'teki ilk tanımak Nota edelim. burada öncekinden farklı insanın gücü ettiği ölçüde ifadesinin yani mümkün olabildiği ölçüde ifadesini eklenmiş olmasıdır. Yine burada bir yetkinleşme var ve bu yetkinleşmenin de hangi yollardan gerçekleştiği söyleniyor. İkinci farklı bu bilgi, ilim ve eylem yani amel. Hem bilgi hem de amel boyutuyla hem teorik olarak hem pratik olarak insanın yetkinliği kemale ulaşması. E, felsefi bilgi, felsefi ilimler üzerinden oluyor arkadaşlar. Şimdi bu iki alanın e, yukarıda söyledim, burada tekrar edelim. Tekabül ettiği şey teorik, e, yani bilgi teoriye tekabül ediyor. Bu da ilim olarak, ilimler olarak e, doğa bilimleri, e, matematik ilimler ve metafizik. Metafizik e, ise varlık e, Mübüvvet ve Tanrı ve Hayat Ahiret gibi onların ele alındığı e, alandır arkadaşlar. Ve buna bu alanın ilk e, aşamasına yani e, varlık ve tüm ilimlerle ilgili doğru ilkelerin konulduğu bu metafizinin ilk aşamasına e, ilk felsefede denilmektedir. Bunu da gördük. Evet şimdi arkadaşlar şu tasnife yavaş yavaş gelelim. Bu arada tabii yine böyle ayrıntılı teorik konuları var. Film konulara çok girmek istemiyorum. Şimdi arkadaşlar bilimler tasnife. Tasnefi ilimleri nasıl tasnefi ediyor ilgisini buna deneyeceğiz. Bir şeyimiz var arkadaşlar. Şemamız var. Sayfa 17'de ee, görüyorsunuz bu şemayı. Şimdi bu şemayı anlatacağız ama şema en sonunda gelmiş. Ee, sayfa 13 oradan ee, bu şemada ilgisiyle neyi anlatmak istiyor, bunu görelim. Şimdi arkadaşlar, felsefi ilimler ee, temel olarak iki alana ayrılıyor. İsterseniz şöyle yapalım arkadaşlar. Siz notlardan çalışırsınız. Ben şema üzerinden anlatayım. Yani Ben anlatırken siz şemayı görüyorsunuz. Sizin için de benim anlattığım için de daha kolay olur. Buradan bir 15-20 dakika devam edelim. Şimdi bu şemada arkadaşlar. Yukarıda felsefe dedik. Orada şunu gördük arkadaşlar. i̇bn Sina diyor ki eşyanın. Yani varlıkların hakikatine özüne dair bilgi elde etmek suretiyle etkileşmesi. Varlıkların özüne dair bilgi iki yolla oluyor. Bir, sanat teorik ilimler yoluyla oluyor. Bir de pratik ilimler yoluyla yolu oluyor. Bu kadim bir ayrım. Aristoteles'ten itibaren felsefe'de kullanılan bir ayrım. Şimdi burada yalnız üçüncü bir başlık var. O da mantık ilimleri, alet ilimleri dediğimiz ilimler. Burada bu bölüm, esasen e, şamanın sol başında olması lazım. E, fakat burada yani şey olarak tasarım olarak e, bu tabloyu yaparken e, uygun yer bulunamadığı için herhalde buraya denk geldi. E, alet ilimlerinin yani mantığın e, kitaplardaki sıralaması da, öğretimdeki sıralaması da teori ilimlerden öncedir. Yani doğru düşüncenin kriterlerini bize veren ilimdir, mantık e, ilimleri. Onun için e, mantık ilimlerinin e, bu başta gelmesi lazım. E, bunu biz doğru düşüncenin ilkelerini öğren bu ilimleri e, felsefi ilimlere giriş ilimleri olarak ele alalım arkadaşlar. Ve onu şöyle sol başa e, koyalım. Daha anlaşılır olur. Şimdi asıl olarak felsefi ilimler ikiye ayrılıyor. Teorik ilimler bir de pratik ilimler. Bu manada mücadele söylediğimiz felsefe ve hikmet tanımının bir tezahürünü görüyoruz. Dedik ki, varlıkların özüne dair bilgiyi elde etmek suretiyle ve yetkinleşmek. Yani bilgeliğe ulaşmak. Bu bilgeliğe ulaşmakta hem teorik bilgiler hem de ilimler ve pratik bilimler yolundan geçiyor. Bunu ikinci tanımda daha ayrıntılı gördük. Hatırlayacak olursanız az önce. o da. Şuydu, e, bilgi yoluyla ve eylem yoluyla insanın e, yetkinleşmesi. İşte bu bilgi yoluyla olan şey teorik ilimler ve tekabül ediyor. Bilgi, amel yoluyla olan ise pratik ilimlere tekabül ediyor arkadaşlar. E, teorik ilimler de İbrisina 3 e, bölüme ayırıyor. Bu da yine Aristoteles'ten itibaren kullanılan bir tasniftir. E, yukarıda ben tabi iyiat derim. O arkadaşlar doğa ilimleri oluyor. Tabi İyat. E, bu tas, ş, e, şema arkadaşlar bu tablo bu tabloda neler dikkat edeceğiz ona değinelim e, Tabii burada bir sürü ayrıntı var e, bu ayrıntılara tek tek sizden istemeyeceğiz ama belli e, hususlar var onlara lütfen şimdi e, dikkat edelim e, hem İbn-i Sinan'ın felsefi ilimler sistemini anlatalım hem de e, az yerde sizlerin bilmesi gerekenler neler onlara değinelim e, burada arkadaşlar i̇bn Sinan'ın birinci dikkat edeceğim susuz ibn sina felsefe ya da hikmeti e, ilimden ve eylemden ibaret olarak görüyor birinci madde olarak bunu söyleyelim. felsefi ilimler e, bilgiden ve eylemden ibaretidir e, bilginin teorik bilginin ve uygulamalı bilginin karşılığıdır demek ki ikincisi ibn sina'nın felsefe ilimleri arkadaşlar aynı zamanda bir bilim sistemidir yani bugün bizim bilim dediğimiz birçok e, İlim dalını ilim dalına Sinan'ın sisteminin bir parçası olduğunu görüyoruz. Bu da ikinci husus. Üçüncü husus ayrım nasıl yapılıyor? Ayrımın e, teorik ilimler ve pratik ilimler şeklinde olduğunu görüyoruz. Teorik ilimler e, bizim en ilk nazariye dediğimiz nazari ilimler, nazari felsefe bir. Ve bunu da üç bölüm halinde ele alındığını görüyoruz. Bunlar yani, tabi iyata tekabül eden doğa ilimleri. Riyaziyata tekabül eden matematik ilimler ve ilahiyata tekabül eden metafizik. Tabi bu ilimlerin de yukarıda söylediğim alt bölümleri var. bölümleri var. Kendi arasında alt başlıklara ayrılıyor. <gülüyor> bu alt başlıkları ilgisinden şöyle oluşturuyor. bir Her ilimin her üç bölümün temel ilim dalları var. Bir de yan dalları var. Mesela doğa ilimlerinin temel dalları fizik, hükürlüğü vesaire böyle sol taraftan gidiyor. Matematik bilimlerinin temel dalları dört tanedir. Mesela arkadaşlar, buraya dikkat etmeniz lazım. Dört tane matematik ilimler dediğimiz zaman dört ilim dalı var. Aritmetik, geometri, astronom ve müzik. Bu sağ tarafındaki şeyler ise matematik ilimlerin yan dallarıdır. Yani tamamlayıcı ilim dallarıdır. Matematik ilimleri tamamlayan unsurlar, yan dallar bunlar. <gülüyor> Hafişte devam edeceğim. Saniye. Evet. Devam ediyoruz. Ee, şimdi burada e, birinci neylikler edeceğiz dedik. İkinci maddeye söyledim. Üçüncü olarak e, ilimleri ikiye yörelim. Teorik ilimler, pratik ilimler. Şimdi bu tasnıktan devam edelim. Teorik ilimlerde yine e, üç bölümle ayrıldı. Doğa ilimleri e, mesela tabi yiyat neyin karşılığıdır? Bunu bilin. Doğa ilimlerini, matematik, riyazı Bunu bilin. Matematik ilimlerin dört bölümler oluştuğunu Söyledim, buna da dikkat edelim. Yan dalları şey yapmayacağım, devam etmeyeceğim. Ama yani şu açıdan önemli, bugün yani bunlar her birisi bir bilim dalıdır. Yani her birisi ayrı ayrı müstakil bilim dalıdır. Birçok teknoloji, teknolojik üretimin alet yapımının karşılığı olan ilim dallarıdır bunlar. Bunların hepsinin bilimsi anlayışlı felsefi ilimler sisteminde ...çok önemli bir yerli olduğunu görüyoruz tabi arkadaşlar. İşte yukarıda bahsettik bir sistem filozofundan bahsediyoruz. Bütün bu usulü birbiriyle tutarlı bir şekilde ele alabilmiş bir filozof i̇bn Yani ikinci madde söylediğim gibi... ...felsefe eşittir bilim. Bunun bir tezahür olduğunu görüyoruz bu tablonun. Şimdi... ...burada doğa bilimlerini geçtik, matematik ilimleri geçtik tabi yata Ondan sonra metafizik geliyor. Yani ilahiyat geliyor. İlahiyatın da kendi alt bölümleri var. E, ontoloji yani varlık felsefesinde anlatıldığı bölüm. Sonra tikel bilimlerin ilkeleri diye bir bölüm var. Bunları e, tek tek saymayacağım. Burada arkadaşlar şu hususu bilsek iyi olur. Teoloji mesela anı bilimi e, metafiziğin bir alt dalıdır. E, ondan sonra Lübüvvet mesela e, yine metafiziğin bir parçasıdır. Ama ben yukarıda değindiğim gibi e, metafizi genel anlamda e, bilelim. Bunlar alt bölümler. Şimdi pratik felsefe var. E, pratik felsefenin de üç bölüm var arkadaşlar. Ahlak yani kişinin kendi nefsini yönetmesi manasında e, evini yönetmesi manasında ev yönetimi bir menzil ve bir de toplum yönetilmesi manasında siyaset. Pratik ilimler iki özelliğe sahip arkadaşlar. Bir, insanın gerek bireysel olarak ve gerekse gerekse toplumsal olarak ev, evi de dahil edersek buna, yani hem birey düzeyinde hem de bireyden daha ötede ev toplum düzeyinde fiil ve davranışlarla ilgili bilimlerdir. Yani felsefi bilimlerin değerler alanı arkadaşlar, değerlerle ilgili alanı pratik felsefe, pratik bilimler diyoruz. Bunların da birinci özelliği bu bilimlerin tekrar edeyim fiil, şey, fark düzeyinde ve toplum düzeyinde insanların fiil ve davranışları ilgili bilimlerdir. İkinci bir özelliği var bunlar arkadaşlar. Bunlar yönetim bilimleridir. Yönetim bilimleri ahlak kişinin kendisini yönetmesi ki buna tet bir nefslidir, kişinin kendini yönetmek, tet bir yönetmek veya siyaset bir nefs, kişinin kendini yönetmesi, ev yönetimi tet bir menzil veya siyaset bir menzil, ev yönetimi, ee, ev yönetimi bir bilimdir arkadaşlar. Ee, ne anlamda bir bilimdir? Bu modern dönemde daha sonra ekonomi dediğimiz ilim dalının e, o adı alacak fakat onun yani ev bütçe nasıl yönetilir? Evin bütçesi nasıl yönetilir sonra e, evin e, şeyi nasıl kazanılır biçimi e, ki bu mesleklerle ilgili bir şeydir. Meslek dediği zaman toplumsal bir anla çıkmış oluyorsunuz yani e, iş grupları, meslekler e, dolayısıyla e, ekonominin meselelerine geçilmiş oluyor. Ama tabii ev yönetimi aynı zamanda işlerin karşılıklı ilişkileri, çocukların yetişmesi, terbiyesi e, ondan sonra... E, anne baba çocuk ilişlikleri kölelik var o dönemde kölelerin yönetimi gibi bir takım e, İslam bilimlerinden fıkın e, konularını da ya da bugün kitabıyla imhal meselelerinde ele el alındığı ve muamelatla ilgili bazı konuları ele alındığı bir bölüm yani aile hukukununda barındırıyor hem ekonomi hem de aile hukuku e, ilgili bir bölüm pratik bir bölüm. bir de siyaset var. Siyasette neyin yönetimi? Hepinizin anlayacağı üzere toplumun yönetimi. En az köy düzeyinden, mahalle düzeyinden başlayıp da imparatorluk düzeyine kadar. Hepsi bir yönetim tarzıdır. Yönetim birim şeyidir, boyutundadır bu ilimler. Onun için bunlara tedbir-ün nefs veya siyaset-ün nefs denmiş ahlaka. Eve, ev yönetimi, siyaset-ün nefs, pardon, siyaset menzil veya tedbir-ün menzil denmiş siyasete de Siyasetül Medine veya siyasetül Müdün şehrin veya şehirlerin tüm çevirsek devletin veya devletlerin yönetimi denmiştir. Demek ki pratik ilimler, pratik felsefede arkadaşlar bu özellikleri taşıyan ilimler. Bir daha söyleyecek olursak iki özellik: fert ve toplum düzeyinde insanların fiil ve davranışlarının tartışıldığı, araştırıldığı ilimlerdedirler ve ikincisi yönetim ilimleridir. Şimdi bu tabloda e, sol başa koyduğumuz e, mantık e, üzerine biraz duralım. E, ben şunu söyledim başta, e, mantık arkadaşlar bu hasnifte e, sol başta doğrusu daha iyi olur. Çünkü e, iki açıdan bu e, daha iyi olur. Birincisi e, felsefi ilimlerin öğretim sırası, öğretilme sırasında İglis-i mantığın daha önce geldiğini söylüyor. Kendi biyografisinde de dikkat ettiyseniz, orada dikkatli dinlediyseniz önce mantık okuduğunu görüyoruz felsefi ilimlerden. Yani o e, Arap ileri, dil ilimleri, ilimleri vs. onları bir tarafa. Felsefi ilimlere geçtiğimizde ilk önce mantık okuduğunu e, göreceğiz. i̇bn Sina'nın e, e, biyografisinde Arapça orijinaline baktığımız zaman burada tabii kısaltılmış e, e, notlarını gördük. Oyunlarına baktığımızda İbni Sinan bunu ısrarla vurguluyor. Yani o sıralamayı biz birkaç yerde söylüyoruz. Mantık, sonra doğa bilimleri, sonra e, yani mantık arkadaşlar, tabiiyat sonra, sonra e, il, e, bir sonra da ilahiyat Bu dörtlü sıralama e, yukarıda neye tekabül ediyordu, onu da sorayım. E, i̇kinci şeyimiz de oydu, ikinci kriterimiz de o, mantığın <gülüyor> başta olması İbni Sinan'a göre ikinci bir kriter. Felsefi ilimlerin öğrenilme felsefeci sıralamasını oluşturduğu gibi aynı zamanda evet arkadaşlarımızın dediği üzere eserinin şifa adlı eserinde bölümlerinin sıralamasında bize vermiş oluyor. Mantık arkadaşlar ibdesiğada felsefi ilimlere giriş ilmi olarak kabul edilen bir ilimdir. Bilim dalıdır, ilimler sistemiyle adı olsun. Çünkü bir tane ilim değil mantık dediğimizde 9 bölüm var burada görüyorsunuz. Bunun her birisi bir konuyu belli, belli bir konuyu ele alan bölümlerdir. E, mantık tahsilinin düzgün yapılmasından sonra felsefi bilimler düzgün bir şekilde okunabilir, anlaşılabilir ve bu ilimlerde iddiada bulunabilir. Neden? Çünkü mantık düşünceye bir sistem ve nizam getiren bir bir özelliğe sahiptir. Bu dokuz bölüm, dokuz bölüm, sekiz tanesi, yani ikiden başlayan, kategorilerden başlayan ve son dokuzuncuya kadar giren bu sekiz bölüm, Aristoteles'in mantık külliyatının bölümleridir. Arkadaşlar, Aristoteles'in mantık külliyatına Yunanca Organon deniliyor. Bu arada onu da not edelim. Organon, bu sekiz bölümler oluşan şey, felsefi ilimler sisteminde bir müfredat oluşturuyor. Daha sonra yüzyıllar boyunca İslam öncesinde Aristoteles bir felsefenin Tedris'in yapıldığı şehirlerde mesela Mısır'ın İskenderiye şehri bunlardan bir tanesidir. İslam öncesinde Hatta Milattan önceye kadar da götürebiliriz biz bu şehirleri. O aradaki Aristoteles ve tam arasındaki dönem 80-90 yıllık, 1000 yıla yakın bir dönem. Bu dönemde bu felsefe ilerlerinin okutulması arasına günümüze ulaşan bilgilere göre baktığımızda çoğunlukla mantıkla başlayan ve ağırlıklı olarak mantığın okutulduğu bir sistem görüyoruz. Bir müfredat görüyoruz bu şeylerde ve bunu da büyük oranda Aristoteles'in bu 8 bölümü oluşturuyor. Daha sonra Aristoteles'ten birkaç sırf sonra gelen e, Porphyrius adlı filozof. Buna bir de giriş yani mantık nedir, mantığın şeyi nedir hangi bir meseleleri ele alıyor gibi mantığın temel e, temel e, konularının ele alındığı İsa Gocu ya da mantığa giriş ekleniyor. Böylece 9 bölüm oluşuyor. Bu 9 bölüm İslam döneminde aktarılıyor ve İslam filozofları da mantığı bu 9 bölümden ele alıyorlar. Eee mantığın 2.2'nin ikinci önemini eee neye Anlıyorum. Yani mantığın şu baş tarafa almamızın daha doğru olur dedim bu şeyde e, tabloda onu kastediyorsunuz herhalde. Şu bir öğretim sıralamasında e, başta geliyor. Onun için e, teorik ardından önce geliyor. İkincisi eee İbn Sina eserlerinin çoğunda da mantık baştadır. Yani bu şu tabloda gördüğünüz tasarım yani herhalde tablo sığmadığı için ortaya alındı, yoksa e, onun asıl yeri tablodaki doğru yeri e, teorik ilimlerin e, sol taraftır, sol başta olması lazım. Yani asıl e, sıralama, kitaplardaki sıralama da böyle dedim. 1 ve 2. o. Ölütim sıralaması böyle, kitaptaki sıralaması da böyle. Tabi bu e, sadece felsefe bilimlerde kalmıyor mantığın, ilimlerin e, İlimlerin şeyi olması, ilimlerin yöntemini vermesi, doğru düşünceni yöntemini vermesi meselesi, daha sonra dini ilimlerinde giriş ilmi olarak kabul edilecektir. Gazali ile başlayan süreçte, ondan iki asır sonra Mendeseler müfredatlarına baktığınız zaman, mantık, Arap dili dil ilimleri, Belagat, Safranahiy başlı olan meseler, bunlar hep giriş ilimleri. Bir de bakıyorsunuz, bunun yanına Mantık eklenmiş sadece felsefe ilimleri değil aynı zamanda belli bir zamandan sonra dini ilimlerinde giriş ilim olarak kabul edilecektir. Yani mantık okumanın zaruriyeti daha sonra medrese tahsilinin işte bahsettiğim şekilde başlangıç aşamasını oluşturmaktadır. Bu da dokuz bölümler oluşuyor arkadaşlar. Bunları tek tek işaret etmeye gerek yok. Dokuz bölümler bilsek burada. Yeterlidir. Şimdi e, burada bir soru vardı ben anlayamadım. E, yönetim bilimleri dini diyorsunuz herhalde onu kastettiğiniz anladığım kadarıyla. E, yani yönetim bilimleri dini demeyelim de şöyle diyelim. Dini ilimlerden e, fıkıh ilminin e, ele aldığı konuları ele alan bir e, ilimdir. Yani fıkhı ilmin onları dini kaynaklara dayalı olarak ele alır ama felsefe bunları e, felsefe geleneğindeki yönteme dayalı olarak ele alır. Yani bunlar hem dini ilimlerin meseleleridir buradaki bölümler hem de dini ilimlerden fıkhın e, konularıdır. E, dolayısıyla bunlar dini midir demeyelim de tabi e, o ayrı bir tartışma. E, bunların kökeninin vahye dayandığı iddiasını e, kabul ediyorsak ki burada notlarda geçmedi. Yani siz sorduğunuz için deyiniyorum. Ebni Silah da böyle düşünür. Felsefi ilimlerin, pratik felsefi ilimlerin kaynağında vahiddir, vahiydir, diyor Ebni Onun için e, bunlar o anlamda dinidir ama hangi yöntemle ele alıyorsak biz ona göre e, farklı şey de söyleyebiliriz. Yani ele aldığımız yönteme göre felsefiydi veya dinidir ama biz burada felsefi Ebim bahsettiğimiz için bunlar Felsefi ilimler oluyor tabii ki. Felsefenin hangi boyutunu oluşturuyor çok önemli bakın 3 üç tane var ama e, önemli e, ameli bilgi. El Hikmetül Ameliği arkadaşlar Arapçası bunun uygulamaya tarluk eden bilgi alanıdır bu. E, nasıl bir uygulama insanların gündelik hayatlarında fiil ve davranışlarında hem bireysel olarak hem toplumsal olarak yani buna biz muamelat diyoruz. İşte buna e, e, ameli bilgi, ameli felsefe demiştir bir tür ameliyye denemiştir. Evet, şeyin metafizik konusu tanrı da değil, sebepler de değil. Metafizik konusu varlıktır. Buna 10. ünitemiz metafizik. Orada değineceğim zaten. Onun için çok fazla değinmek istemedim. i̇bn Sina metafizin konusunun tanrı olduğunu ya da sebepler olduğunu söyleyen önceki filozoflarını eleştiriyor. Ona göre doğru görüş Farabi'nin ve onun da dayandığı Aristoteles'in iddia ettiği gibi e, metafizin konusu varlıktır. Tanrı diyen kimdi? Geçen haftalarda gördük. kimdiydi? E, tabii bunu kabul etmiyor şeytani. İbn Sina ve Farabi'ye göre böyle değil. Bu 10. dersimizin zaten başta başta bir meselesi, orada uzun uzun konuşacağız. <gülüyor> evet. Şimdi arkadaşlar, e, bu e, ilimler tasnifi ilimler bölümünde de dikkat edeceğiniz şeyleri anlattım. Hem genel anlamda İbni felsefi eğilim sistemini gördük hem de daha çok neler odaklanmamız gerekiyor. Onlara da indik. Evet, bir 8-10 dakikamız kaldı. Burada sorularınızı alabilirim. Şimdi arkadaşlar, burada diğer sınıflarda söylemediğim bir ilk kursuz. Pardon. Diğer sınıfta söyleyip de sizde direkt başladık. Bir kursuz da ilave edelim. Arkadaşlar, finallerimiz 8. üniteden başlayacak. Çok büyük bir olasılık böyle. İlk hafta sonra ben son durumda tekrar söylerim size. E, i̇kinci bir husus, bir not ekleyeceğiz inşallah. E, kendi makalem, onu da e, sisteme yükleyeceğiz. O notu da ayrıca e, ders olarak anlatacağım tabi. Yani notu verip de, de anlatmama olmayacak. Notu da anlatacağız, onunla ilgili de bir iki ders yapacağız. Evet, e, durum böyle arkadaşlar. Bunun dışında derslere dersler ilgili sorular, yani bu anlattığımız dersle ilgili sorularınız varsa onlara da elim bir anlattığımız var. Evet sadece bir ders girdiysin. Bir hafta hastalanmıştım arkadaşlar. Ee... Yani bir tane telafi ders yapacağız, bir de ek ders yapacağız o e, not için. Bunun dışında e, nokta dediğim gibi ek notu vereceğiz hemen pazartesi. Veririm onu. Bundan sonra ilk sonra değilsiniz. Evet. Hesapçı Yunanlardan e, Arapçayı çöre. Evet. E, Medhal demek Arapçası giriş yani. Mantığa giriş Mantığın ilk bahisleri Bizde mediselerde okutulan meşhur bir İsa Goci var Daha sonra Aksan döneminde yazılan 1260'lı yıllarda yazı, e, vefat eden e, Esiruddin üddin Aleyberi'nin e, İsa Goci adlı e, Metni Mantıkta giriş metnidir Mediselerde okutulur Üzerine yazılan şahlar ve haşilerle birlikte e, Ama kelimenin kökeni Arapça değil arkadaşlar Ee, makale notunu işte yükleyeceğiz arkadaşlar sisteme hatta bu akşam yükleyebiliriz dedi e, arkadaş ama Pazartesi onu yükleyeceğim ben evet. Çok fazla geç kalmadan tabii onu da ekleyeceğiz Misafiriz derken başka bir sınıftan mı giriyorsunuz? Onu kastediyorsanız, evet, tüm soruları ben hazırlayacağım için sınıflarda bunlardan tabii ki muhabb olmayacak sorular sınıfları göre hazırlanmıyor, tüm sınıflara ortak hazırlanıyor arkadaşlar. Evet. Bizim derslere mümkün mertebe katılın arkadaşlar. Diğer sınıflardan da olursanız fark etmez. Ha, dersleri... Bizim ders biraz ağır bir ders. E, Hakkı ediyorsunuz. Mümkün mertebe basitleştiriyoruz ve sizin e, dikkat edeceğiniz yerleri de işaret ediyorum. E, bunun için sizler için iyi olur yani katılmanız durumunda. İstifade edersiniz arkadaşlar. Evet yani ağır demeyin arkadaşlar ya vize konularını dahil edeceğiz ya da böyle bir durum var bu bizim benim söylediğim de önemli bir makale yani, felsefe eğitimi ile ilgili bir makale yine bizim dersi dinlerseniz ilgili yerler Tüm ayrıntılarına işaret etmeyeceğiz tabii ki arkadaşlar. Ee, makale de öyle olacak yani. Biz şimdi e, şu okuduğumuz metin arkadaşlar, bir şey söyleyeyim size, bu metinler e, hakemli dergilerde makale olarak çıkmış metinler, bunlar bir araya getirdik kitap olmuş. Yani e, bu makaleler, şu size anlattığımız makaleler e, alanın uzmanlarının, doktor öğrencilerinin, akademisyen, araştırmacıların e, okuduğu, çalıştığı metinler. Dolayısıyla ben çok iyi anlıyorum sizleri. Yani bir lisans öğrencisi için alana da bir de tabi yabancı olmanın şeyini de dikkate alırsak bunlar tabi konunun da alır bir de ee, mümkün mertebe basitleştiriyoruz. Ee, o anlamda yani biz bu makalelerin en ince ayrıntılarını e, size istemiyoruz tabii ki yani bu, bu durumda çok şey kalır yani bu ortada. Makaleler dediğim gibi akademik makaleler sizlerin anlayabileceği basit seviyeye getirmeye çalışıyoruz. Ama bir e, şey, nosyonunu da vermek lazım tabii ki. Yani bu dersleri niye yapıyoruz? İslam medeniyetinde, İslam tarihinde, kültüründe e, dini ilimler yok sadece. Çok geniş bir felsefi ilimler, bilim e, anlayışı var. Bugün hep öğreniyoruz. İşte Müslümanlar tarihte şunu yaptı, bunu yaptı diyoruz ama o yapılan şeyi e, kabatasarası olsa görmemiz lazım. Yani ilahiyat öğrenmesi. E, bu nosyona sahip olmalıdır. Yani, yani bir farklı yerlerde konuşacağız. Yani nasıl bir bilim geleneğiniz vardı? Bunu en azından e, belli çerçevede bilmemiz lazım. Onun için e, arkadaşlar bu derslerde sizin e, kültürel e, altyapınızın oluşmasında önemli katkılar sağlıyor. Yani, bunda, yani felsefi ilimler, felsefe dersi deyip de e, şey yapmayın yani her birisinin çok önemli katkıları var. İlahiyat, İlahiyatın böyle bir güzelliği var. Yani sadece dini ilimlere e, yönelmiyoruz. Türkiye'deki ilahiyat eğitimin bir tarafı oldukça önemlidir. Yani entelektüel ve ayrım kimliğimizin oluşmasında da bu e, dallar e, büyük bir katkı sağlıyor arkadaşlar. Ee, Melih Hanım anlamadım ben şeyinizi, makale yazacağız dediğiniz e, anlamadım onu. Yani bitirme tezi kastediyorsunuz. Bilmiyorum ne, nedir o. Hmm. Yani her dersin kendine göre sorumluluğu var. Ama bir şey diyemeyeceğim. Evet arkadaşlar. Ee, sorular mı? bu soruları ama bu bu bölümü sorularını mı yani vaktim vardı 4 saattir 7'den beri 20 dakika ara verdim. başım şöyle bir tutulma gibi oldu. Evet. zaman sorunu yok da şöyle birkaç dakika bakalım. Evet. Ee, burada mesela 1. soruda Muallim-i Sani, ee, Farabi'nin bir unvanıdır mesela çok basit, yukarıda diğerleri geçiyor. Mesela ee, şu diğer 4 şıkkı hiç görmeseniz de muallemi Saniye'nin Farah abi'ye ait olduğunu değilseniz de direkt e, cevaplanacak bir soru ama diğer 4 çık üzerinden giderseniz bu sefer tabi teknik konuları silah için kullanılmıyor mu diye bilmek lazım. Burada e, yöntem olarak buradaki 5 şıkkının başka birisine ait olduğunu bilmeden çözülür. E, evet. Yani buraya çok bilinen Farabi'nin bu ünvanıyla de daha az bilinen bir şey yazılmış olsa soru biraz zorlaşır. burada Ebü Sina'nın biyografisiyle ilgili bir soru, ikinci soru hangileri yanlıştır? Eee Sina gençlik döneminde İsmaili fikirleri benimsemiştir. Bu yanlış. Benimsemiyor. Sadece babası o İsmail'i dahilerin derslerini evinde de yaptığı için onları dinliyor. O bir e, kulak aşinalığı oluşturuyor. Yoksa benim seri diye bir şey geçmiyor. Dolayısıyla bir kere 3 olacak mutlaka. E, dördüncü e, madde de zaten çok açık yanlış. Dinleyiciler alanında eğitim gördüğünü yukarıda söyledik. Hafızlık yapıyor. Dirilimleri, fıkıh eğitimi bunları gördük babasından geometri, aritmetik ve felsefi konu ilk bilgileri öğrenmiştir. Evet bunları da yukarıda gördük. Doğru. Yani üç ve dördüm şıklar yanlışlıklar. Dolayısıyla cevabımız değişik. Evet arkadaşlar yani buradaki sorular düzeyinde olacak. Yani başka sorular da hazırlayacağız. O sorularda buradaki sorular düzeyinde yani dikkat ederseniz hem metinden bulabileceğiniz hem de dinleme bile de bazı soruları çözmede yeterli olacak seviyedir ama tabii tek başına dinlenerek dersler geçilmiyor. Mutlaka ders notlarını okumak lazım. Evet, üçüncü soru. İstan filozof hangisi yanlıştır? İnisyanı keserler arasında hangisi yanlıştır? Diğer sorular... Günümüzde oluşan en önemli felsefi eseri nedir? E, şifa, şıkkı. E, yedinci soru mesela yine B şıkkı. Felsefe, insanın eşyanın hakikati bilmemesi ile Yukarıda dedim ben yani bu bir soru olarak çıktı geçen sene. Çıkabilir tekrar buna benzer sorular. Evet, şimdi arkadaşlar bu üniteler, biliyorsunuz finans sorularınız tek başına bu ünitelerin sondaki sorulardan çıkmıyor. Şimdi yeni soru hazırlıyoruz. Onun için o yeni sorular için biraz da dersleri güzelce dinlememiz, bir de okumamız yeterli olur. Evet arkadaşlar, e, inşallah haftaya 10. yok 9. ünitede bir de ders yapacağız. Bir de ekstra dersimiz olacak, daha doğrusu şey telafi dersimiz. Onları bitirdikten sonra da o dediğim makale ile ilgili ek dersler yapacağız. Evet arkadaşlar görüşmek üzere inşallah. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Bizden yemin helal olsun vazifemiz. E, notu da pazartesi yükleyeceğiz arkadaşlar. Pazartesiden sonra inşallah bakarsınız. Onu en son bütün konular bittikten sonra göreceğiz. Evet hayırlı akşamlar. Görüşmek üzere.